ve Özdeş Özbay. İklim için programa başladım. Merhabalar herkese. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz, dinleyicimiz Ayşe Sözleri Cemal'e de çok teşekkür ederek başlayalım. Eski bir, yani eski dediğim hafta içinde verdiğimiz 25 Şubat tarihli bir haber vardı. Ama özellikle de uluslararası alemde de bilim insanlarının yaptığı uyarılara ek olarak bunu da düşündüğümüzde bayağı ciddiye alınması gereken bir haber vardı. Eğer acilen tedbir alınmazsa yaban hayatını diyordu dünyanın bu konudaki en önemli örgütleri, biyoloji, biyoloji çeşitlilik konusunda çalışan örgütler yakın zaman sonra geri döndürülemez bir yıkım başlayacak biyoloji de diyordu. Özellikle de ormanların, meraların ve bitkilerin havzaların korunması şarttır diye çok net bir açıklama yapılmıştı. Tam da buna denk gelen bir de. Ee, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilan ettiği olağanüstü hal kapsamında o hal kapsamında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle deprem bölgesindeki ormanlar ve meraların yapılaşmaya açıldığı haberi vardı. Bugünün yani bu haftanın ve bu hatta dönemin en önemli haberlerinden bir tanesi İstanbul Üniversitesi Ormancılık Fakültesi ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Dr. Cihan Erdoğan'da bu konuda yetkinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verilmesini de eleştirmiş. Anka Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada da şöyle diyor. Orman Kanunu'na 2018'de eklenen madde 16. madde ek. Yerleşim alanı kurmak amacıyla orman alanlarının orman sınırı dışına çıkarılmasına izin verdi. Bu zaten büyük bir felaketti. Fakat burada şaşırtıcı olan taraf yine de bu sınır dışına çıkarılacak alanları orman teşkilatı belirliyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu alanlar orman sınırları dışarına çıkarılıyor. Ve yeni kararname yetki bütünüyle Çevre Şehircilik ve Ekrim Değişikliği Bakanlığı'na vermiş oluyor. Yani orman teşkilatı yine de ormancılık gelenekleri doğrultusunda her önüne geleni orman alanlarını orman sınırlarını dışarısına çıkarmıyor ya da biraz daha dikkatli davranabiliyordu. Ama orman konusunda hiçbir bilgi, denetim ve kanuni yetkisi bulunmayan bir bakanlığın resen depremzedelere konut yapmak için orman ve mera alanlarını orman ve mera dışına çıkararak inşaat açacak olması... Ve bu yetkinin bütünüyle çevre bakanlığına toplam çevre bakanlığına verilmesi onda toplanması bizi şaşırttı. Büyük miktarlarda orman ve mera alanı kaybı yaşanacağını düşünüyorum demişti. E, ne diyorsunuz bu konuda? E, bu kanunda bir şeyin altını çizmek lazım. Or, orman kanunda yapılan e, değişiklikte bir noktan altını çizmek lazım. Genelde orası gözden kaçıyor. Bu sadece deprem bölgesi için değil, tüm Türkiye için alınmış bir karar. Evet. Yani Deprem bölgesindeki ormanları tehdit eden, meraları tehdit eden bir karar değil. Türkiye'lik tüm ormanları yapılaşmaya açan aslında bir karar. O anlamda çok önemli. Ee, birkaç bir şey daha eklemek lazım bu söylediklerinizi Ömer abi. Bölge depremden sonra ee, tabii çok ciddi bir yakımı, yıkıma uğradı ve şimdi o yıkımın e, molozlarıyla e, baş başa kaldık. E, yaklaşık 100 milyon tonun üzerinde bir moloz çıkacağını söylüyor hem İstanbul Teknik Üniversitesi hem e, Çevre Mühendisleri Odası raporlarına göre. Bu çok ciddi bir miktar e, atık yani koskoca bir daha yeniden inşa edecek kadar bir atıktan bahsediyoruz. Ve e, bu deprem bölgesinin çevre, deprem bölgesindeki, de, Maraş depremi bölgesindeki illerin etrafı çok e, e, önemli doğalanlarıyla dolu. Bunlara biz öda diyoruz önemli doğa alanlarına. Yaklaşık 19 tane var ve bu 19 alanda e, dünyanın en nadir canlıları yaşıyor ülkeler. Bir takım e, noktalarda ve dikkat edilmezse eğer zaten ne durumda olduğunu şu anda bilmiyoruz ama bu canlıların birçoğunun e, yaşam alanları yok olacak. Örneğin bizim hamster diye bildiğimiz o beyaz farelerin ataları kabul edilen altın ağırtlak tam e, Maraş'tan başlayıp Suriye sınırı boyunca uzanan bir e, dar alanda yaşıyor. E, onun dışında burası... Afrika canlılarının yoğun olarak e, Türkiye'de ve tek olarak bulunduğu noktalar aynı zamanda. Çünkü hani bilim insanları da bunu hep anlattılar. Arap lehvasıyla Asya kıtasının arasında sıkışan Anadolu'nun yükselmesiyle başlıyor jeolojik hikayemiz. E, ve e, bu hikayenin devamı olarak da bizim Güneydoğu Anadolu bölgesinin e, yarı çöl iklimi özellikleri gösterdiğini görüyoruz. Ve yarı çöl iklimi özellikleri göstermesi hem de bir şekilde Arap e, levhasıyla bağlantı ve dolayısıyla Afrika ile bağlantısı olması nedeniyle birçok Afrika türü bölgede yaşıyor. Deprem olan illerde yaşıyor. Örneğin gazella gazella dediğimiz ceylanlar yani bunlar normalde Afrika belgesellerinde göreceğimiz canlılar ancak Antakya'da ve Urfa'da bu canlılar yaşıyorlar. Sırtlanlar çizgili sırtlanlar yine çizgili e, işte belgesellerde aslanlara kafa tutarken görüyoruz Afrika belgesellerinde. Bunlar gene bölgede yaşıyor. Çöl varanı, çöl koşarı, çöl tavşanı gibi bir takım isminde çöl bulunan canlılar da bölgede yaşıyorlar. Bunların orada olması tesadüf değil. Oranın e, jeolojik e, ve coğrafi özelliklerinden kaynaklanan bir takım nedenlerden dolayı. Ve bu tabii ki e, aslında bir zenginlik ama çok da hassas bir denge üzerinde duran bir zenginlik. E, dolayısıyla bizim bu deprem sonrası çıkan molozlarla atıklarla bu hassas dengeyi çok çabuk ve hızlı bir şekilde bozma e, ihtimalimiz var ki bu ihtimal çok güçlü bir şekilde görüldü Mileyha Sulak Alanında bunu yaşadık. Yani önemli bir kuş alanı. Türkiye'deki en nadir kuşların görüldüğü yer yaklaşık 280 tane tür orada görülüyor. Deniz kuşları için çok önemli bir nokta, tam bir kesişim noktası. Ama daha depremden hemen sonra bölgeden kaldırılan molozların döküldüğü yer olduğunu gördük. Burası bir sulak alan aynı zamanda. Ee, Adıyaman'da da sulak alanlar var aynı şekilde. Ee, yani mesela üç tane e, gölün e, Yan yan adamı adı Yaman Gölbaşı gölleri önemli doğal alanı var mesela. Ee, burada üç farklı göl var. Üç farklı gölün etrafı sazlık ve bataklık ve dolayısıyla birçok canlı için ev sahipliğinin yapı, ev sahipliği yapan bir nokta. Ee, onun dışında e, Elbeyli önemli doğal alanı var mesela. Bu da işte... E, Suriye sınırı boyunca uzanıyor. Amanos dağları önemli alanı var ki şu anda belki de en ciddi tehdit e, bu dağlarda söz konusu. Burası yırtıcı göçleri açısından çok önemli bir alan. E, önemli bir göç rotası. Aynı zamanda birçok canlı ya da ev sahipliği yapıyor. Burası bir de açık hava müzesi gibi. Yani, yani Karadeniz bitkilerini, canlılarını Amanos dağlarında görmemiz mümkün. Kayın ağacı gibi. Ee, yani tam bir aslında doğal laboratuvar gibi bir yer. Buradaki e, şey, de, dengeler de çok hasta e, dengeler üzerine kurulu. Çünkü birçok vadi var, birçok dere var. Ve bu dere ve vadi yatakları da e, şu andaki yıkım nedeniyle ciddi tehdit altına girmiş gibi gözüküyor. Yani birçok canlı var Ömer abi bölgede bu nedenle tehdit altında olan. Şey, şeye benziyor bu biraz hani... Gömleğin düğmesini en başta yanlış iliklerseniz gerisi yanlış gider ya. Şimdi eğer e, daha biz bütün yanlışların ardından yeniden başlayacaksak ve en temelde bir yanlış yaparak başlayacaksak doğayı yok ederek, doğaya uyum sağlamayarak, doğanın dengelerini ve hassasiyetini gözetmeyerek yeni bir başlangıç yapacaksak o işte düğmeyi yanlış iliklemek olacak. Ve ondan sonrası da nasıl olacak bilmiyoruz ki. Bunu işte Amikovası'nda, Hatay Havalimanı'nda Yapılan binalarda gördük doğaya uyum sağlayamamanın maliyetinin ne kadar yüksek olduğunu. Evet yani bu Yeşil Gazete'de Sedat Gündoğdu yazmıştı. Afet çöplerinin göz göre göre gelmekte olan <gülüyor> yeni bir felaket olduğunu duyuruyordu. Yani depremler devam ediyor ancak buna rağmen arama kurtarma çalışmaları bitirildi ve enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı bile diye yazmıştı ne enkazın kaldırılması esnasında ne demolozların molozların döküldüğü yerlerde pardon herhangi özel bir önlem alınmış durumda ne orada ne enkaz kaldırılmasında ne demoloz moloz döküldüğü yerde hiçbir özel önlem alınmadı dolayısıyla ortaya çıkar, çıkan enkaz çıkarıldıkları illerdeki farklı alanlara karışık bir şekilde dökülüyor yani Adıyaman'da örneğin bir ucu Atatürk barajına uzanan bazı dere yataklarına dökülürken Maraş ve Hatay'da önceden de çöp ya da moloz döküm sahası olarak kullanılan noktalara dökülüyor. Yani görece daha az etkilenen illerde de herhangi bir önlemin alınmadığı etrafı çevrili moloz döküm alanlarına dökülüyor yani. Mesela evet. Hatay'daki yer diyor altın özü Yolu üzerindeki çöp depolama sahası ve yine serin yol çıkışında yol kenarında bir nokta. Tüm bu alanların herhangi bir özelliği yok. Tek özellikleri fazla uğraşmadan dökülebilecek yerler olarak göze kestirilmiş olması. Yani uğraşmadan yapılıyor. Bu çok ciddi bir uyarı geliyor Sedat Gündoğdu'dan. Aynen öyle yani... Nein için ve nasıl yaptığımızın çok önemi var bölgedeki doğanın dengelerini korumak açısından. Bir önemli nokta daha da şu Ömer abi suyla ilgili ciddi e, tehditler olabilir. Şimdi ilk başta pek bir sıkıntı olmadığını gördük ama e, sürekli uyarılar falan da yapılıyor. Su konusu ciddi alındı biraz gibi gözüküyor ama da yapıl devamında yapılması gereken başka ciddi şeyler de var. Sorun sadece atık suların e, yeraltı sularına karışması değil. E, kimi yerde yeraltı suları yön değiştirmiş olabilir. Kimi yerde yeraltından çıkan kirletici gazlarla özellikleri değişmiş olabilir. E, ki bunun örneklerini de gördük. İşte Sivaslı dünyanın en berrak göllerinden biri olarak kabul edilen bir göl depremden sonra çamur rengine döndü. Bölgede yer altından kaynayan su gibi bir takım e, su olup olmadığını da tam bilmiyoruz. Bir takım sıvılar var. Onların ne olup ne olmadığını bilmiyoruz. Termal kaynaklar da olabilir. Onun dışında var olan su yataklarının özellikleri de değişmiş olabilir. Bu tabi sucul canlılar için de çok büyük bir tehdit aynı zamanda. Akademisyenler depremden sonra telaşın geçmesinin ardından bütün bölgenin su envanterinin yeniden tanımlanması, yeniden e, çıkar, çıka, envanterinin çıkarılması gerektiğinde e, hemfikir. Evet yani bu konuda çok sayıda e, şey var yani doçent Sedat Gündoğdu'nun dışında da çeşitli uyarılar da var ve Antakya Ziraat Odası Başkanı'nın da mesela deprem nedeniyle Asi Nehri'nin yönünün değiştiği yolundaki uyarısını da dikkate almak lazım. Afet çöplerinin ise baya büyük bir felaket oluşturabileceği konusunda yani plastik kirliliğinden tutun her türlü moğazların içerisinde ölü beden var mı onu bile bilmiyoruz diyor yani moğazların içinde henüz çıkartılmamış enkazların enkazın canlı cansız bedenlerden arındırıldığı kesinleştirdikten sonra binalar yapım yılına göre gruplandırılmalıydı hala da yapılabilir çünkü monuzu kaldırmak öyle birkaç günde olabilecek şeyler değil ondan sonra beton ve diğer atıkları temsil edecek şekilde numune alınıp örnek alınıp içerik önünden analize edilmeleri aşamasına geçilmeli. İşte asbest, ağır metal, kalıcı organik, organik kirleticiler gibi kirleticiler açısından da bir analiz gerçekleştirilmelidir e, diyor mesela ki oldukça önemli bir nokta bu da. Osman Elbek'te birikimde yazdığı yazıda enkaz, duman, toz ve asbestten bahsediyor. Enkaz kaldırılırken herkesin numara 95 ya da N97 numara 97 maskesini kullanmasını sağlamak insan olmanın kahramanlığıyla dayanışmaya koşanları korumaktır ilk yapılması gereken şey diyor. Çizme, kask ve koruyucu gözlükle molozları inşaat atıklarını insandan, kuştan ve yaşayan doğadan uzak yerlerde depolamaktır diye özetlemiş Bizim de programcımız olan Doktor Osman Elbek. Ama bütün bunlar yapılıyor mu yapılmıyor mu meselesi epey ciddi bir tartışma konusu ve kaygı konusu aslında öyle değil mi? Yani ilk baştaki telaş hızla konutların yapılması, hızla enkazların kaldırılması... Bilim insanlarının onca uyarısı aman bu defa çevreye dikkat edelim. Depremden korunmanın öncelikli yollarından bir tanesi doğaya uyum sağlamaktır. Depremde doğanın en temel e, bildiğimiz hareketlerinden biridir. E, uyarılarını depremin başından beri yapıyorlar. Ancak bu telaş ve bu hızlılık bize gösteriyor ki e, çok da bu bilim insanlarının bu uyarılarına kulak asılmayacak gibi. E, zaten yani bunun ilk emaresi de orman kanununda yapılan değişiklik. Evet. Tam felaket de kapitalizmi dediği şey Naomi Klein'ın işte yeniden inşaat şirketlerine yeni kar alanları açılıyor aslında. Ve önde gelen bilim insanları işte biraz önce söyledik bir kez daha söyleyelim yani dokent doktor Cener dönmez bunun tam bir felaketle sonuçlanabileceğini söylüyor. Orman ve meraların yapılaşmaya açılması ve bu değişikliğin de üstelik Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nda toplanması bütünüyle yetkinin. Büyük miktarlarda orman ve alanı kaybı yaşanacağını düşünmüyorum ve afet diye depreme odaklandık ama bizi bambaşka afetler bekliyor. Seller, taşkınlar, kuraklıklar, su krizi gibi diye etraflıca bilgi vermiş. Yani afet çöplerinden ayrı bilgi şey geliyor. O hal kararıyla o hal uygulamasıyla deprem bölgesinde inşaat için orman ve meraların yapılaşmaya açılması, e, afet çöplerinin dikkate alınmaması, molozların içinden binaların yapım yılına göre gruplandırılmaması, e, hala yapılması gerektiğini söyleyenler var. Ayrıca da Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Okay'ın da deprem nedeniyle Asin Nehri'nin yönünün değiştiğini, onun çalışmalarının yapılıp bitirilmesi gerektiğini ve sulama barajlarda, göletlerde hafif hasarların olduğu su tutma kapasitelerine yüklenemiyoruz. Bunun çözülmesi lazım. Tarıma dayalı, dayalı sanayide de sıkıntı var dediğini de hatırlatalım. Bir de bugün yine açık gazetede sözünü ettiğimiz açık artı gerçekte, Remzi Budancı imzalı bir haberde Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madenin büyük bir risk, komple eko kırıma yol açabileceğini söylüyorlar. Yani fay hattı üzerinde kurulmuş olduğunu altın madenin ve 66 milyon tonluk atık havuzunun bir yer sarsıntısında olası bir sarsıntıda Fırat Nehri'ne akabileceğini ve büyük bir yani altın madeninin fay hattı üzerine kurulu olması çok büyük bir felakete yol açabilir. Bakanlığın acilen harekete geçmesi gerekir deniyor. Bir zehirlenme. Bu kadar kötü haberden sonra ben bir de iyi haberden bahsetmek istiyorum bu programda. Yürütmesi durdurulmuştu. Yeşiller İçişleri bakanlığına açtığı engelleme davasını kazandılar. Yeni haber bu. Bu oldukça ilginç bir şeydi yani bu e, dünya tarihinde de çok sık görülen bir şey değil. E, Yeşiller Partisi'nin kuruluşunu alındı belgesi vermeyerek engelledildi. Çok uzun bir süreden beri buna ilişkin davada da nihayet Ankara 8. İdare Mahkemesi kararını açıklamış. Nihayet diyorum çünkü çok uzun sürdü görülmemiş derecede uzun. Mahkeme eti bakanlığın işlemini haksız bulmuş, avukatlık ücretinin de bakanlık tarafından ödenmesine hükmetmiş. Bu bunca felaket haberi arasında, ekolojik felaket, tehlike, endişe haberi arasında bir nebze insanın içine ferah, ferahlık veren bir haber. Geçen Eylül ayında çünkü. Bakanlığın işleminin yürütmesine, durdurulmasına karar verilmişti. Karar 5 ay sonra geldi. Yani Ankara 8. İdare Mahkemesi <gülüyor> Yeşiller Partisi'nin İçişleri Bakanlığı'na karşı açtığı kuruluş için gerekli evrakı alındı, evrakı alındı belgesi vermeyerek partinin kuruluşunu fiilen engellediği gerekçesiyle açtığı davada bakanlığın haksız eylem yaptığına hükmetmiş oluyor. İlk defa görülen. Yani çok uzun zamandan beri ilk defa görülen bir olumlu haberden bahsede, bahsedebiliriz. Ne diyorsunuz? Ee... Anlamadım şimdi kurulmuş mu oldu peki parti? Ee, Birlikte evet. kafam karıştı. <gülüyor> evet. Bence evet. öyle değil çünkü karar. Yani ne, nedir? Bakanlığın haksızlık yaptığına dair bir karar gibi. E peki o zaman ne Para İş, verecek. Süreci başlattın. Siyasi parti böyle anladım ama emin de değilim. İz, i̇zn'e tabi değil ki ama. Evet. E yani İçişleri Bakanlığı'nın başvurusuya cevap vermeyerek zımnen reddettiği belirtiliyor. Zaten İçişleri Bakanlığı bir de zımnen reddediyor. Üstü kapalı olarak yani. Bu durumda temel hak ve hürriyetler arasında yer alan diyor mahkeme örgütlenme özgürlüğü kapsamında siyasi partilerin kur kuruluşunun herhangi bir izne tabi olmadı. Bunu asıl vurgulaması evet. önemli. Yani siyasi partilerin kuruluşunun bir izne bağlı bir şey değil ki. Veriyorsun ve bitiyor. Kur kurabiliyorsun. Halbuki biz evet. almadık belgeyi diyordu bakanlık. Yani siyasi parti kurabilme şartını taşıyanlara yüklenen yükümlülüğü yalnızca kanunun 10 kaç 8. maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak idareye sunulması olduğu tek şart bu diyor. Yani dolayısıyla davacılar tarafından olmayan bir başvuru üzerine huzurdaki davayı açmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söylüyor. Yani olmayan bir başvuru üzerine dava açmış olamazlar diyor. Başvurunun belgesi yok diye yani başvurularının akıbetini sormak için yaptıkları idarenin kaydına göre şu plan tarihte giren planca tarihli dava konusu başvuruyla artık davacıların parti kuruluş başvurusu bulunmadığı veya parti kurma iradelerinin olmadığından söz edilemeyeceği diyor. Dolayısıyla dava konusu başvurunun davacıların siyasi parti kurulmasına yönelik ifadelerinin olduğuna karine teşkil eder diyor. Bu kana kanaate varmakla hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik doğrultusunda dava konusu başvuru sonrası davalı idarece parti kurulması gereken süreç işletilerek bilgi ve belgelerin Eksik olduğu yasal şartların gerçekleştiği gerçekleşmediği ya da sunulması gereken belgelerin davacılara bildirilmesi gerekirken Parti kuruluşuna ilişkin başvuruları ve bu yönde hiçbir iradeleri de bulunmadığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırı mevzuata uyarlık, bulunmamıştır diyor. Bu durumda duruşma sırasında dava konusunu işlemin iptaline avukatlık ücretinin bakanlık tarafından ödenmesine isttinaf yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi diyor. Yani e sözcüsü yeşil Partiinin es sözcüsü koray doğan urbarlı da mahkeme bakanlığa anayasaya uy dedi diyor ilginç bir durum. İlginç. Bu ülkede siyaset yapılmalı mı yapılmamalı mı artık bir karar vermeleri gerekiyor. Çünkü dışarıdan bir şey söylediğinizde siyaset yapma gel siyaset partiye git siyaset yap diyorlar. Siyaset yapmaya karar verip parti kurduğunuzda ona izin verilmiyor. Garip. Evet. Peki. Evet peki bu şekilde de bitiriyoruz. B bari iyi bir haberle bitirelim dedik. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı <gülüyor> uğurlu olsun diyelim ve hoşçakalın. Görüşmek, <gülüyor> hoşça üzere. Görüşmek üzere.